Sabahlar, sabahlar, modern sabahlar başlıyor. Modern sabahlar başlıyor. <gülüyor> Radyo türlesiniz. Modern sabahlar devam ediyor. Yeni bir haftanın başı. Radyolarımızın başındakilere günaydın diyoruz. Macaya başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş Sence bulduk. Günaydın. Hoş bulduk. Günaydın. E, eskiden 23 Haziranlar hep yağmurlu olurdu. yahu bu güzel hava. Daha <gülüyor> dur törenler başlamadık <gülüyor> ki. Tamam, bir pardon. de törenler Konya'ya alındı ya bu sene Hadi ya. yok mu onda? Haber yok. Konya yağmurlu. Konya ya alındı ya. bu sene törenler. Şaşırdınız mı? Şaşırmadık. Ne kadar güzel. 92. E, yıl dönümü Aa, meclis doğru, açılışının doğru. 92. yıl dönümünde ilk tören saat 9'da mecliste yapılacak. 9'a kadar hava böyle. 9'da büyük ihtimalle <gülüyor> yağmur. Beraber yağmur gelecek. E, kendini gösterecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Hani çocuklara verecektik bugün yerlerimizi? Ben kıyamadım ya. Ben de kıyamadım. Uyandırma ya. Bir, bir de kalkmazlar falan diyor benim kafamda da nasıl, kalkma, nasıl, kıyamadım nasıl? Diye Abi, oturuyorlar kalk. <gülüyor> arabayı Alina'ya vermeye kıyamadım yoksa hani <gülüyor> çocuklar yapacak. Atla götür hadi diyor ben evde oturayım falan dedim. Ama sonra arabayı vermeye kıyamadığım için geldim yere. Bizim orada da 2000 ayanda büyük büyük çocuklar var. E, bu çocuklara vereceksin zaten Fahir. Elim dedi de biraz şey görün yani şimdi bunlar çarpar marpar falan filan. Başım belaya girer. Gerçi dinleyicilerimiz, dinleyicilerimiz yazmıştı Twitter'dan. türden. Hmm, evet ya erdem talibiz. Koltunuzda talibiz. Ben de. Yani çocuk dinleyicilerimiz talibiz falan diye mi konuşuyorlar? Yani çocuk olmak şart mı ya? <gülüyor> iç, bugün çocuk, çocuklar talip oluyorlar bugün. Birilerine koltuğu bir günlük devredeceksen çocuk olma şartı. Yani Aramadı tabii. Aman, aman aman vallahi billahi. Aramadı. Bu ne Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın üstüne gölge gibi düşen EGK'yacan. Eee daha sonra çocuk say, çocuk bayramında çocuksu esprilerle yapacağız. bugün hep hep o zaman çocuklara yönelik esprilerle sizlerle mi olacağız? Yok öyle bir şey olur da bilmiyorum olur. yani. O süre... Evet, Fahir Önç, Eskişehir temsilcisi olarak bugün aramızda. YHT Eskişehir ee, e, bugün. Bu, YHT Eskişehir e, biletlerinizin tamamını Fahir e, alabilirsiniz. alabilirsiniz. Evet. <gülüyor> neler diyorsun Fahir? Anlat bakalım. E, gezin Hafta sonu küçük bir gezi yaptın. E, hafta sonu küçük bir ge e, gezenti diyoruz biz ona. Gezenti oldun geldin. Gezenti oldum hakikaten. Güzel geldin. E, güzel geldim. E, Yediğin iştirin senin olsun. Nasıl evet. gördün? Nasıl neler gördün? yedin? Bakalım. Valla evet. öncelikle Ankara'da balaban yedim onu söyleyeyim. Eskişehir'in güzel <gülüyor> kebabını Ankara yemenin coşkusu ayrı tabii ki. Öyle mi gittim dediğin senin o muydu ya? Değil değil mi? Bindin Eskişehir'e. <gülüyor> YHT'ye bindin sonuç olarak. Yo gitti. yani onu yemekte hakikaten bir anda kendini porsuk çayının kenarında veriyorsun Yani balabanı yerken. Pekala, Öyle güzel. bir güzelliği var. Ee, ondan sonra cıma, çok Avrupa'yı inanılmaz. Hakikaten görüp görmeyen vardır. Bilip bilmeyen vardır. Eee... Ayrı bir dünya, ayrı bir coşku. Hakikaten atmosfer çok iyi. Dinamik bir şehir. Güzel diyorsun, biliyorsun yani. Sıkı, hep kitaplardan okuyorum ben bunları. Dinamik, sıkı bir şehir, ductile yani gerçekten de. Havada hormon kokusu var. Gençlerin hakim olduğu bir yer. İşte bu 18-19'dan 23-24'e kadar olan süreçte herkes havaya hormonunu Hormonu basmış. Bırakıyor. Hormonunu basmış. Ee, o kokuda koku şeyine güzel bir hava vermiş, hava vermiş yani, Olumsuz atmosfer. anlamda söylemiyorsunuz şey Yok canım olur. olumlu anlamda Hayır demiş. o zaman e, adeta bir Horman diye çıkarması Diyebilir miyiz e, Ben de bu hafta sonuçta Oktay sen neredeydin ya Ben Ankara'daydım <gülüyor> Sen de biraz Ankara'mızı anlatmak ister misin Çok hoştu Ankara'mız e, Ne bir fırtına vardı Ne bir toz bulutu vardı ah, Hadi canım. Hafif bir yağmur çisenti Cumartesi günü bir böyle bir, bir, bir kararma, bir, bir hafif bir kararma oldu cumartesi. Onun dışında hep güzeldi. Ya çok kaçırdım, çok şey kaçırdım Fahim. O zaman bakın Fransa'da neler oldu. İsterseniz biraz da Fransa'ya bakalım. Acıkta Fransa. Ee, Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda her şey kabak gibi ortaya çıktı. Bakalım ne olacak? de Sosyalist Parti'den e, François diye mi okunuyor bu? Fransa'da. Fransa adı okuyalım Fransa'da diye okyalım. Hollanda mı? Hollande, evet. Ee, Sarkozy 25.5'te kaldı ve şu anda sinir oluyorum dedi. Nikola, Nikola diyor. Nikola okulu, Evet, e, bu ikili ikinci turda yarışacaklar. Aşırı sağda aşırı bir yükseliş var. <gülüyor> ne yapıyorsun <fire? gülüyor> aşırı sağda aşırı bir yükseliş yani. ifade mi <gülüyor> çok ters amanda Hayır ben Löpen gazetesi mesela diye düşünüyorum manşet hazır aşırı sağda şey, aşırı yükseliş ha. burada yani Löpen'in yükselişindeki tek olumlu taraf aşırı sağcıyız ama cinsiyetçi değiliz diyerek belki e, bir umut ışığı görebiliriz cinsiyetçi... Löpen'in kızına oy vermişler öyle de Ege'ciğim cinsiyetçilik de kafada bitiyor be ben yani ne çok kadınlar gördük erkek e, tabii ne erkekler gördük kadın. Türkiye'de de gördük yani. yani o, yüzden, o yüzden Yani iyi bir tarafı ben şey yenildi olmadım. ama ikinci turda ikinci turda bakalım şansı yüksek gibi Yani bu rakamlara baktığımız zaman ikinci turda yüksek gibi mi? Vallahi çok laf sokmuşlardı birbirlerine önceden. Ya. Yani Ali Ağaoğlu ile Fatih Altaylı'nın sokuşması yani bunun lap sokuşması yanında sıfır, sıfır kalır. kalır. Öyle söyleyeyim. söyleyeyim yani. Şimdi bu Löpen'e oy verenler ikinci turda Sarkozy'ya verecek diye düşünüyoruz. İşte, işte öyle düşünülüyor hı. ama. Çünkü ben şöyle bir kanalları dolaştım da e, maç konuşulduğu için pazar gecesi başka bir şey pek vardı, Evet. Hani bu seçimleri yorumlayacak hı. kimseyi bulamadım ben. Hı hı. Büyük ihtimalle onlar da maç seyrediyorlardı. Bugün gazetelerde yorum var mı? Sırf rakamlar mı yazmışlar? E, sırf rakamlar yazmışlar. Orada acelemiz yok. Zaten yorumlar önümüzde. Ya yani şöyle de... diyorlar işte aşırı sağ oyları Sarkozy'ye kayacak. Ee, böyle bir ama... müttefik olabilirler ikinci tur için. 6 Mayıs'ta mı? 7 Mayıs'ta mı? 6 Mayıs'ta galiba ikinci tur seçimleri var. Oradan oraya gidecek. Ondan sonra Sarkozy orada hop öne çıkacak. Gerçi bundan önce de Löpen'in şey diye açıklaması varmış. Eee kim olursa olsun da Sarkozy olmasın Allah cezasını vermesin diye böyle bir açıklaması var. Bundan sonra da ona hadi bakalım ona oy veriyoruz diye el ele tutuşurlar mı? Ha o da. O da bir şey. muallak. Tutuşsal ya tutuşurlar da işte yanında söyle ıslak mi? mendil çıkarır elini siler tekrar uzatır tekrar siler. O şekilde yapar yani hijyeni o şekilde sağlıyor. Öyle, ay bir, ay durum ay. Ay ay. Öyle bir durum Zaten var. Zaten löpenciler Paris sokaklarına seçimden önce Sarkozy seçimden sonra Sarkozy fotoğrafları asmışlar. Tabii canım ama yani böyle çevirmişler çevirmişler aynı aynı <gülüyor> Şey, e, Karla Bruni hanımefendi nasılmış? Karla Bruni'nin de böyle buruk, buruk oy, onların oy kullanırken fotoğrafları var var var gazetede. Beraber kullanırken fotoğrafları var. Mesela e, Sarkozy affedersin gece sanki bir ton tuzlu şey yemişti. Napolyon ilk öğretim okulunda mesela oy <gülüyor> kullanırken <gülüyor> öyle ya. bir şey yok mu? Var var hakikaten. Böyle işte şişmiş, geceden şişmiş öyle bir şey var. Bruni böyle Karla Bruni de böyle bir tatlı bir... Karla Bruni botoks mu yaptırdı biraz? Yo gebelik yakıştı ona. Ha gebelikten dolayı öyle bir. Tabi doğru. Yani şimdi tamam. aşk olsun çocuklar. Sadece ben tamam unutmuşum ne bileyim ya. Gebeliğini mi? Evet. Sadece yüz fotoğrafını görelim de ben. Ne oldu şu? Sevilen şey? Fransa'daki seçimleri de her zaman değişik. olduğu gibi modern sabahlardan değişik şekilde takip, takip etmiş. Bu arada bir de mutluluklar dileyelim. E, Ata ile e, Özge Borak evlendi. Ee, onların e, düğün töreninden de görüntüler daha doğrusu kareler var. Da bir... Onları bir izleyelim bakalım. Evet hadi bakalım bir beraber izleyelim. Günaydın Günay, ay, ay, dın, dın, dın. Günay, ay, ay Günaydın Günaydın Günay aydın ay, dın dın Günay aydın Günay aydın ay, Radyo Tübrıs'ın oner sabahlar devam ediyor iyi kalpli insanlar hepinize bir kez daha günaydın Diyelim 23 Nisan özel yayınımıza Devam edelim buyursunlar efendim Neler oluyor neler bitiyor ee, Fikret Otyam'ın keçilerini çaldılar ee, Böyle bir haberle isterseniz Fikret devam edelim Fikret Otyam keçileri kaçırmış Böyle <gülüyor> <Hiç gülüyor> <gülüyor> haber yok Kaçırmamış ama geliyorum. çalınmış maalesef Antalya'da yaşayan ressam gazeteci yazar Fikret Otyam'ın Eyy Geyik ben, Geyikbarı köyünde çiftliğinde bulunan ve birçok tablosuna konu olan keçileri evet. Evet, ikisi dişi, üç keçisi 3 gece önce kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Çalındı. Büyük ihtimalle de Ben artık hiçbir şey <gülüyor> şaşırmıyorum, <gülüyor> şaşırmıyorum. Ve Biraz da şans yani. Eee vallahi öyle bir 12 yıldır bakıyorum şu keçilere hakikaten. 12, mi? 12 yıldır ve bayağı da onlar, o evi mi falan onlar Artık sayesinde. Artık modeli Fikret Hocam'ın bence o keçiler. E ee, canım. Eee Oğlak alıp 12 yıldır çocuk gibi büyütmüş. Ee, ve evini falan onun sayesinde aldım yani. Bunlar benim çok büyük şeyim var falan filan. Acaba üzüldüm yani hakikaten böyle. Vallahi geçmiş olsun diyelim. Gerçi çalanlar da bu, bu keçilerin bu nitelikte olduğunu hiç düşünmemişlerdi. Çalanlar Bilmiyorum. şey değil mi düşündü acaba? O zaman bu kezcileri biz çalalım biz yapalım resmi Bizi. biz kazanalım paraları diye mi düşündüler yoksa yani. biz bunun yeriz ki diye mi düşündüler. Büyük ihtimalle yani. ikincisi diye düşündüler <gülüyor> çünkü bunu... ki e, girdikleri zahmet için çok uzun bir yol. Cır, cır olsunlar o zaman cezalarını bulsunlar. çünkü. Hem de hiç geçme, geçmeyen cır cır. Alışık şeyler. Hayatlarının sonuna kadar altlarında bez bağlı kalsın. Çok büyük şey düşünmek, okuduk. Düşünmek bile gerçekten şey yapıyor. Rahatsız ediyor. Rahatsız ediyor ya. Evet. 12 sene fikir odada odaylayamazsan ilham kaynağı ol şey ol. Model ol ondan sonra bir, bir birileri adam yiyecek mi yiyecek pansızın. mi diye düşünüyoruz yani. Şey diye mi düşünüyor acaba bunlar çünkü diğer keçilere göre biraz daha entelektüel olmuşlardır bıçakla birisi yaklaşırken. Allah Allah ne oluyor ya? Yani üç bacağını bağladılar bir tanesi açıkta. Performans gibi bir şey yapacaklar herhalde. Kaç <gülüyor> keçiymiş fail Toplamda üç keçi efendim. Üç keçi. Üç ise öyle konuşuyor olabilirler kendi arasında da. Aralarından bir tanesi gerçekçidir. Yok abi bu bizi kesecek <gülüyor> falan diyordur ama ona inanmıyordur diye. <gülüyor> Performans sen anlarsın. Ne kesecek abi falan diye öyle konuşuyorlar. <gülüyor> vallahi Çok geçmiş olsun ya. Yani. İnşallah yani bulunur, yenmeden bulunur. Yani bir şekilde bulunur. Öyle ya da böyle o keçiler bulunacak ama yenene yanına çözüm yok fayr. Tan tanınır mı lan? acaba bulunsa Tanınır yani. cinsi tan mı? Cinsi belli çünkü. o civarda o cinsiye. Tanınır mı? cinsi mi? Ee, yani kalite keçi, kalite, kalite keçi. Kalite keçi diyorsun. Kalite keçi de keçi de lider marka. Garanti vermiyoruz. Köşesi var bir. Hızlıca ona bir bakalım. Tabii ki garanti vermiyoruz. Heyecanla bekliyordum. Garantisiz Haberler Merhaba, Garantisiz Haberler'de bir pazartesi sabahı da yine birlikteyiz. Ee, yine iki konuğum var, artık sabit oldu neredeyse. <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> Hoş bulduk. Merhaba. merhaba, merhaba. Ee, 23 Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Sizin de bayramınız kutlu olsun. Sizin evet, de. bayramınız. bayramlar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hediye de getirmişsiniz bize. Teşekkürler. Kilim ee, getirdik. Evet. Kilimlerinizi en kısa zamanda üstüne asacağız. Küçük böyle yarım dokunmuş masaüstü kilim şeyi getirdik. Orada da. E, garantisiz haberler yazıyor gördüğünüz gibi. Çok bunu güzel. Bunu programınıza kullanırsınız. Bunu da hep masamızda tutacağız. Ben bir eski, hafta. Eski çoraplardan size bir paspası ördüm. E, bunu da kabul buyurunuz. Çok teşekkür ederiz. Bunu da girişe koyacağız. E, çünkü ayakları yıkıyoruz. Ondan sonra bütün sızıyor arkadaşlarım. Ayaklarını yıkıyor şöpür, sonra şapır şapır buralara geliyor. <gülüyor> evet, Orada evet. çok teşekkür ederiz. <gülüyor> bunu <gülüyor> bunu siz mi yaptınız? <gülüyor> Bu kibrit çöpleriyle. Bunu da e, sizden e, geldi evet, mi? Kabul buyurun. Çok teşekkür ederim edemiz. Hiç gerek yoktu bu kadar şeye. <gülüyor> Ve e, Oktay Bey kusura bakmayın bir türlü haberleri geçemedim. Bu da mı sizden? E, tereyağından sizin. E, özellikle Yusur de, de makfuki bir tereyağı kullandık bunun için. Makfuki <gülüyor> bir tereyağından sizin <gülüyor> bir küçük heykelinizi yaptık. Çok teşekkür ederiz. Kamur buyurunuz. Yemede yağında yatıyorsunuz. Ayy valla. Evet. Çok teşekkür ederiz. Siz de edinenize. Ve bu yöresel e... kıyafetlerimizden bir tanesi olan gıncık. Bunu da giydikçe bizi içinize giyersiniz. Gıncığı giyer misiniz? Ay bu bana olur mu? bilmiyorum olur ki. Olur Sizde olur. Siz de ölçülerinize göre yaptık. Ay kabul çok hoş Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Bunu da giymeye çalışacağım. Evet sevgili dinciler siz de aklınıza gelen bütün hediyeleri ve kullanmadığınız eşyaları <gülüyor> garantisiz <gülüyor> haberler köşesine <gülüyor> gönderebilirsiniz. Evet. Midenin altı düşmanını konuşacağız. Kişi başına kaç düşman düşüyor? E, midenin altı düşmanı bir, iki. Ben söyleyeyim mi Üç la Üç. İki kişisiniz. Öyle düşüyor. Evet yani ben üç kişi diye düşündük. Gastritis, ülser arasında gidip gelen bir insan olarak Birkaç tane sayayım mı? Midenin altı düşmanı garanti vermiyoruz ama altı madde evet söyle bakalım bir dakika bakayım. Sigara. Hayır yok öyle bir şey. Çay kahve. Hayır dur bir dakika. Aç karnına içine ağrı kesici. Olmaz bir saniye. Gong var mı hocam? Gong kurabilir miyiz? kururuz. Ondan da <gülüyor> sizden önce gelen bir konu getirmişti bir Gong ama depoda büyük ihtimalle. Çıkarttı. Ha! Buldu arkadaşlar onu. Evet. Sağ olsun Buyurun abi. Gong'u kurduk. Ee, portakal suyu gerçek anlamda portakal. Sigara suyu. içmekten bahsediyoruz. Hayır, portakal suyu. Asitli meyveli içecek. Hayır, ekmek. sadece portakal suyu. Çünkü B bir ne zaman portakal suyu içsem midem ağrıyor. <gülüyor> Çok yanar, Doğru yanma yapar. Aç karnına mı içiyorsun Fahir? Aç karnına. Biraz o... önce bir ekmek yesen ondan Etme. sonra aç karnına içilen asitli şeyler değil. mi? Değil. Hayır, değil. öyle sigara, bir şey yok. Sigara, peki sigara. Sigara içmek. Doğru. Doğru değil Gongu mi? alalım. Gongu duydunuz mu? Doğru olduğunu peki. gösteriyorum. Peki, devam edebilir miyiz hocam? Alkol, madem öyle alkol. Alkol hmm. var mı? Hayır. Yani uyuşturucu. Ağır kesiciler. Müsekkin. Hayır. Özellikle bir marka vermiyorum ama. Değil, değil. Yok. Allah Allah. Şimdi sigara içmek tamam. Altıda biri ona. tutturduk. Beş tane kaldı. Kapuska ee, mı? Ee, özellikle... Lahana bence de lahana çok yorar, yıplatır. Yok öyle bir tek bir şey yok. Yemek, yemek olarak Baklagiller öyle Baklagiller şey falan gibi mi? Ama yani genel bir şey Familia var. Familia mı? Baklagiller mesela. Mesela... Turunçgiller mi yoksa? Değil, yok yani bir çeşit. mesela giller mi? Ne? Annemgiller mi? <gülüyor> doğru doğru. Tebrik ediyorum. Hayır hayır. Mesela uzun süre aç kalmak. Demiş ki mideyi demiş alt üst eder demiş küçük porsiyonlar halinde 2-3 saat aralıklarla beslenilmiş tamam mı? Bu zaten biliniyor. Bunu nasıl bilemiyorsunuz ya? Bu eşek tarihinden beri edilen bir şey. Ona deyince biz tek tek düşman yoksa evet, bu canım yani. Evet. alışkanlıklar. Ona bakarsa kılıç yutmak. Neyse o da midenin ucunda pideydi mi yanlışlıkla? Gittin yanarsın. Ama onlar münferit. Münferit. Kılıç kılçıtan adam münferit sayılır. Mesela onun dışında acılı ve acılı baharatlı. ezme. Evet. Acılı ezme mesela bak. Acılı ezme, değil mi? Kırmızı pul biber, karabiber ve isot gibi <gülüyor> Acı e, baharatlar mideye ne yapıyor? Düşünüm. Zarar veriyor. Ama iştahı da açıyor be Oktay. İştahı da açıyor. Ve günde kaç gram tuz yiyeceksin? 6 gram. Vallahi bravo adam. Evet 6 gram diyor ya. Ama hepsini birden yemeyeceksin. 6 gramı da sadece ekmekten bile alabiliyorsunuz sevgili dinleyiciler bu arada. Onun dışında vücudun ihtiyacı var diyerek faşır faşır tuz döken dinleyicilerimiz. Ama İhtiyacınızı erik alıyorsunuz erik, ekmekten erik, Hocam erik sezonu geliyor ne yapacağız? Ekmek yemeyeceksin. Erik sezonu erik geliyor, geliyor ben ne Ek, yapacağım? Ekmek, ekmek yeme yemeyeceksin. Erik yiyeceksin. Veya tek bir tuz tanesini eriğin içine koy öyle ye. Böyle bandıra bandıra Bandırma yapsan diye bir kör olursun Hafazan Allah. Salamura besin tüketimini de sınırlandırın tuz yüzüne. Bana bir iki tane salamura besin örneği verir misin? Salamura yaprak. Turşu. Zeytin. Salamura yaprak. Ee, Yeterli. Yaprak. Yeterli. Hızlı yemeyin demiş. Hızlı yemeyin olur mu ya? Aç kalırız o zaman. Hızlı... Çünkü biz mesela kalabalık bir aileydik. Hızlı yiyen daha çok yiyordu. Bakın bugün belgeselleri seyrettiğimiz Ama artık zaman... kalabalık bir aile değilsiniz Fahir. Yine de sen çok hızlı yiyorsun ve de e karşımdakini de korkutacak derecede yani <gülüyor> orada arkadaş doğada, doğada bak hiç sen aslanların şeyini gördünüz mü hızlı diyemeyin vallahi şey, aslanlar milyon. sırtlanlar özellikle on onlar hiç siz öyle diyen yok vallahi biz de doğadaki örneklerimizin şeylerini örnek öyle, alıyoruz, al alıyoruz. aslanları örnek alıyoruz vallahi diyorsun. öyle ne kadar hızlı yersen o kadar çok yersin o kadar yaşam çok yersen o kadar şanslı olursun ve şey yaparsın yüksek not almış olursun yüksek almış olsun. hayattan yüksek not almak önemli olan doğru eğer çok istiyorsan günde en fazla 2-3 bardak açık çay iç demiş e, çay kahve demiştim hayır demiştin çay kahve demiş miydin? tamam sana oradan puan verelim ve e, bu gongu da sana veriyorum çünkü teşekkürler Sen üzmüşüz biraz anladığım kadarıyla aç karnına içilen bilimum ilaçlar Tamam ona da evet de de bari alınma evet gönülü. İlaç, i̇laç maalesef. Aç karnına demiş bir şey yapmayın. Uzun süre aç kalmak demiş mesela. Yani o, o zaman demiş hiçbir şey yapmayın Çok demiş. aç kalmış. O zaman bir, bir küçük bardak ayran mesela. Ayran mı? İç. Anlamında kullandım. İngilizce mi konuşuyorsun şu an? Hayır yani. Eee <gülüyor> <gülüyor> yani çok aç kaldıysa hep yanında Adam nasıl yakaladı bak. Yanında hep <gülüyor> Nasıl yakaladı? <gülüyor> dile Yapmayı yatkınlığı var. Bir, şi bir şişe <gülüyor> ayran tut. Hop ayran iç. <gülüyor> Bu Ege'nin dile yatkınlığı var. Vallahi. Yani. Türkçenin de elastik yapısı da var. Onu ikisi bir araya gelince Ege'nin hazırlığı da Aa. bir araya gelince al sana ayran iç. Hop evet. Bunları söyledik yani sonuçta ama sonuçta İngilizce bayağı elastik bir <gülüyor> Ayran içtin mi? Ayet, ya, biz bir ara bu espriyi çok yapıyorduk. Niye hiç yapmıyoruz bilmiyorum artık Bilmiyorum Aydan'ı hiç değil mi? Hiç komik olmadığı için mi yapmıyoruz artık? Nedir bilmiyorum. Ya yani e, herhalde yani. yeri değil. Çünkü şu anda garanti vermiyoruz haberlerine evet, evet, girdik garanti, ya. Bu garanti. kadar mı? 6 tane saydık. Bu saymayalım. kadar. 6 tane saydık ya. 6 tane ne saymayacağız? E, midenin 6 düşmanı bunlar. Gerek besin olarak gerek hareket olarak. Evet. E, yine de biz garanti vermiyoruz. Garantisiz haberler. Ee, o zaman sizi e, Cenevre'ye götürecektim vazgeçtim madem öyle sizi de Cenevre'ye götürmekten vazgeçiyorum beni de bu noktaya getirdiniz ya aşk olsun beyler size ne oldu? Cenevre'ye götür, götürmeme Götürt. noktasına gelmişiz İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 40. Cenevre Uluslararası İcatlar Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Genel ve Başkanı'nın konuşmasını naklen yayınlıyoruz. <gülüyor> naklen de değil de. Bu, yani, işte. bu senenin en güzel icatlarından e, sizlere birkaç tanesini tanıtmak istiyorum. Arkadaşımız Amerikalı Andre. Andre gel buraya tanıt kendi şeyini. <gülüyor> e, merhaba ben Andre. Kendim bakım tarağı yaptım. Bakım tarağı. Bakım tarağı derken e, saçı tararken aynı zamanda metal fırçanın ucuna da bakım sıvılarını kafanızın içine enjekte edip e böyle saçlarınızı böyle sıkı. Kaç yaşındasın Andre? Andre sen kaç yaşındasın? O 30 mu <gülüyor> Yuh, bakım Andre. sıvısı olan bas. Bas. Bası bası veriyor. Bası bakım sıvısını. O bası. Sana biraz basıra basırı. Evet canım hiçbir bepis ben bunu bari ben çok daha küçükken bunu yapabilirdim yani. E kadar adam olmuşsun. Gelmiş yürü git aşağı in aşağı cenel. Devam. Devam ediyoruz. Ee, Andre'yi fire bitirdi. Evet, evet ikinci kişiyi alıyoruz sahneye. Evet, e, şimdi de Güney Koreli e, kadın mucidimiz. Hanımefendi gelir misiniz? Size anlatır mısınız? Çık çık çık çık çık. Merhaba ben uzun süredir e, bir ayakkabıyla... Bunu ben niye hepsini canlandırmasını yapacağım? Ya Yürüyor, ya yürü. Havaya Biz gezi. yürütüyoruz yani, ya Fahir. onları. Çek gelince. Evet. Sen şunu yürütünce. E, mesela çok güzel bu kız cihazın yaptığı da gerçekten çok hoş. Bir düğmeye basıyorsun ayakkabı bütün bağcıklar zum <gülüyor> çıktı. Aa elektrik süpürgesi kablosu gibi. Ha. <gülüyor> Aa süper. Çok güzelmiş Bir düğmeye basıyorsun. Dile mi koymuşlar düğmeyi? Bakayım dile mi koymuşlar? E, evet efendim dile koymuşlar. Ay kolay diyorsun yani. 23 Nisan'da da San Francisco sokakları bomboş oluyor. Çok hoş. Hep törende çocuklar. Evet. Başka? Ondan sonra cuma. E, elde tutulmayan şemsiye. Bu da çok güzel. İtalya'dan Marco. Kafaya Şimdi mı takılıyor? Evet. Mi? Emniyet askılarını ya böyle şey gibi giyiyorsun. takıyorsun? ya üstüne alttan önden bir emniyet askıları var. Arkadan kayışı çekiyorsun. Böyle elinde duruyor. iki el serbest yani e, free hand dediğimiz moda geçiyorsun şemsiyede. Ama o da çok çirkin be. Zapı aynen duruyor hiçbir şey duruyor. Ben şemsiyenin galiba sadece elde tutulmasını sevmiyorum. Ya yani şemsiyenin çok faydalı olduğunu söylememiz bile yersiz 21. yüzyılda. Gerçekten yağmurdan koruma özelliği hat safhada. <gülüyor> Ama elimde şemsiyeyle dolaşan adamı gördüğüm zaman bende şey hissi oluyor. Gördüğünüz gibi yağmur olduğundan şemsiye mi aldım bakın. Gibi böyle bir hisse. Aa o niye öyle diyorsun ya şey yanında mesela yanında bir e, sevgilisiyle gezen bir insan düşün. Yani böyle i̇şte şemsiyeyi yağmurda, yağmurda şemsiyeyi de onun için tutuyor ve böyle yani ikisi de şemsiyenin altında da. Onda Ay. da şey mesajı var biz sift olarak şemsiyemizi aldık bakın. E, öteki yani. yanındaki kadın ya da adam tutmuyor ama şemseyi. Ee işte, tamam birisi tutacak. Çift olanlardan. Arabada tutar. da öyle mesela iki kişi birinci ikisi de direksiyonu kullanmıyorlar ya. Ama yine de öyle bir laf ediyor diyorsun Hı. yani. Ben hiç sevmiyorum şemsiye. Çocuklar am nasıl sevmiyorsun? Kaç ama. bin yıllık de, e, e, icat edilmiş şeyi. şey. şemsiyemde olmadı. Bu senin ayıbın. Bu ayıpla yaşamayı öğren. Sizin de hiç şemsiyeniz olmadı. Var efendim. Benim evde Ben radyoya tane... şemsiyeyle geldiğinizi şuraya koridora şemsiye açıp koyduğunuzu hiç görmedim. Evet doğru söylüyor. Yani <gülüyor> evet, Ya ben yağmuru seviyorum o açıdan yoksa... Yo, ben, hem şemseyi de... seviyorsun hem yağmuru seviyorsun. Ya yani şemseye, şemseye saygın var. Ha derseniz ki ben manis alayım ben... Ee, mesir macunları zamanında. Mesir macunu içtim Ondan tamamen saygım sonsuz. Çünkü orada güneş şemsiyesi bir açan adamlar var. <gülüyor> güneş şemsiyesi dedi bu firmaların verdiği büyük... Mesela haçtan gelen şemsiyeler mi diyorsunuz? Mesela... Yok, yok firmaların <gülüyor> verdiği... Oktay var ya büyük firmaların verdi. Yani Flaş şemsiyesi. En, en, <gülüyor> <gülüyor> en çok <gülüyor> Mesir Manucu'nun neyse hadi bir iki icat daha vereyim de bitireyim Veriniz. gidin. Çinli mucit Yo Go. ya Go ne yapmış acilinin sırasında mesela uçak falan oldu filan oldu düşecek. Hop uçağa paraşüt takmak niye kimsenin aklına gelmedi benim aklıma geldi diyen Yo Go ee, böylece çakılma sorununun da önüne geçmiş oluyor. Uçakta bir şey var denizin denize düşme ihtimali şey mi ya o? Ne o koltuğun altında duran şey? Can yeleğe. Can yeleği, ne yapıyor can yeleği? Denize düşme ihtimali. Denize düşme ihtimali değil mi? Onu yani şişiriyorsun. Bence şişme başka bir yer. Ya Denizde da... takılasın diyor. Denizde takılasın. Onun ışığı da var. Güzergaha göre mi belirleniyor? Mesela eğer uçağın geçtiği güzel güzergahın altında deniz varsa... git yer ve gideceğin yere göre... ...ona göre mi oluyor? Yoksa bütün uçaklarda... Can bütün, var. Bütün uçaklarda fix, fix. Çünkü aynı uçak sürekli var. aynı hatta. Garip işte bir şeymiş o ya. Oktay Demirci hep uçakla aynı hatta mesela. Benim mesela Elazığ'a... <gülüyor> Hayır, çok garip Ar değil mi ya? Ankara İstanbul hattında benim uçağım var. <gülüyor> Ankara İstanbul'da bile oluyor mesela. Mesela Ankara'dan Van'a gidiyorsun. Evet. evet. Van. Van'da göl yok mu pardon? <gülüyor> Hem de şeyin dibinde. Doğru ya her yerde şimdi bir düşündüm de. Her, her, her yerde su bir su var doğru. Ya. En şeyde bile yani çölün üstünde bile düşerken uçak. Artık uçak düşüyor orada bir insanlara son dakika neşvesi olsun için diye yapılmış olabilir yani orada çünkü onu çekiyorsun kendiliğinden şişiyor falan filan neşve için diyorsun, yani. diyorsun. neşve için sen doğru <gülüyor> <ha. En>, yapılacak <gülüyor> en güzel şey başka? E yeterli o zaman haber zamanı geldi onu da biraz da haberden öğrenin biraz da haber yani her şeyi ben veremem Mesela. biraz da haberlerden mi gerçekleri öğrenin <gülüyor> o şekilde yapalım çok doğru modern <gülüyor> sabah Modern sabahlar. İyi kalp insanlar, her günaydın. Modern sabahlar devam ediyor. Avrupa'da çok normal bölümümüzle karşınızdayız. Avrupa ülkelerini tanıtıyoruz, biliyorsunuz. Radyo Te 9 Mayıs'ta 9 çiftte 9 Avrupa ülkesini gönderiyor bizde. Yarın öbür gün gittiğiniz oh. ülkelerde yabancılık çekmeyin diye o ülkeleri özgü az bilinen bazı şeyleri dile getiriyoruz sizlere Avrupa'da çok normal köşesinde. Ee, isterseniz bugünkü ülkemize. Şöyle ...yolculuğumuza göz atalım, başlayalım. başlayalım ne dersiniz Avrupa'da çok normal çok normal. Evet burası neresi? Şöyle bir bakıyoruz. Hmm. Güzel bir, hafif Uf. bir serinlik de var. Serin abi. Euro, euro değil mi? Burada da yine. Ben yine baktım euro. da Euro. euro. hala eski parayı telaffuz edenler var. Yani. Ya eski Nasıl para ne? Biz lira milyon diyorduk ya. Hmm. Onun gibi bu eski parayı telaffuz ediyorlar. Demek ki Euro'ya da yeni geçmiş bir ülke. Allah Allah ya neresi? Bir şeye ne? bakalım. Kom, yukarıda ne var? Yukarıda ve batısında neresi var ya? Görebiliyor musunuz? Ee. Yukarıda bakıyorum. Finlandiya falan tipi bir şey Finlandiya var. Finlandiya mı? Hmm. Hmm. Başka Danimarka falan ne yana düşüyor? Danimarka ne yana düşüyor? pardon öte, öte Danimarka düştüm. beri, beri tarafta, tarafta mı? mı kaldı? Bu tarafta ne var? Ee, Doğu'ya bakıyorum şu anda. Doluğa bakıyorsun Rusya mı? Rusya mı bu? Ya, o zaman, e, zaman şey diyoruz ya. E, Letonya değil, Litvanya değil, şey ya. Estonya, Estonya es Ne alakası var Letonya? güzeldir. Güneyde Letonya kalıyor. Estonya'dayız Estonya'nın neresindeyiz? Merkez. merkez. Merkez. Estonya merkez. O zaman Tallin. <gülüyor> tabi kaba bir hesapla ee, Talin'deyiz tamam Talin'deki Talin Merkez Caddesi'ndeyiz <gülüyor> <gülüyor> <Bakın> <gülüyor> çok güzel ya her şey her şey bir yerli yoksa hep mi böyle ya, ya bugün şey günü ya sahir günler Herkes işinde gücünde. Herkes var. Estonya'da sahir günler diye bir şey var çünkü. <gülüyor> Estonya ile ilgili söylenen efendim kızları çok güzel, erkekleri çok güzel, herkes maviş maviş gözleriyle sokakları dolaşıyor falan filan gibi şeyler var ama e, bu ülkede bambaşka bir e, gerçeklik var. Kışları çok soğuk, güzel. yazları aman havaları ısındı artık güzel günler bizi bekler dediğimiz anda bambaşka bir tehlikenin. Çanları çalmıyor da vızıldamaları başlıyor. Estonya'nın evet. sivri sinekleri. Ee, yaman, yaman olur, olur. Estonya'nın sivri sineği. Mesela güzel bir Eston Türküsü dinledik. Eston Türküsü Estonya'nın kıracı bu yıl Eurovision'da bu şarkıyla karşımıza çıkacak. Sahip çıkmamız lazım Eston kıracına. Çünkü şunun şurasında yani bir, bir buçuk milyon minifusu var Estonya'nın. Ondan da kaç kıraç kaç, kaç, kaç, çıkar? 80 milyonda bir kıraç çıkar, çıkar. 70 bizler. milyonda bir kıraç. Onlar şanslılar biraz. 70 kat şanslılar otomatik olarak. Var mı? siz Çıkmış. bir e, kulak verelim mi Estonya'nın? Biraz daha dinleyelim. Evet. Ey aman olur Estonya'nın sivrisine Ne kadar güzel ya. Benim Cem Karaca taklidüme benziyor mu diye ben... Hiç Başka karşılmaya çekmiyim bunu. Yani İsterseniz alakalı. hemen skecimizle. Skecimizle karşı karşıyız. Ee, Siz karşı karşıya bırakalım iki tane Eston genci ve bir, bir tane Türkiye nihat turist nihat. Benim bildiğim tek Eston ismi olan Eni ismini kullanmak istiyorum. Eni mi? Eni Eni Eni Sen de ne o Fahir Sen de. Ben de İspanyol ee, olayım Vlede ya. Vüledemir ol Ya hayır ben İspanyol olmak istiyorum. Hiçbir İspanyol gidemiyor mu Estonya'ya? Yaşak mı? Gidemiyor Avrupa Birliği'ne Avrupa serbest Birliği dolaşım mi? hakkını kullanarak gidersin tamam, falan. Tamam ben öyle. Pablo tamam. Cebinde de Eurosu var. Eurosu var. Ben Sen, de Nihat. Biz arkadaşmışız. Tamam. Sen Estonya'ya ziyarete geliyormuşsun. Tamam. Erasmus. Evet. Erasmus için biz buluşmuş 3 gençmişiz. Erasmus en için de mi? Pablo ve de Nihat. Nihat. Nihat. <gülüyor> ne değil ya. <gülüyor> ne, ne senin Anne, Sen Enne. Bildiğim tek e, e, ton ismi. Tamam hadi Enne. girelim ya. Aa, lütfen. O zaman skeçimize başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Siz de bu skeçten dersler çıkararak e, yarın öbür gün gittiğinizde rahat edebilirsiniz skeç girişi. Skeç giriş. Aa, Avrupa'da çok normal. Ay ne kadar güzel burası ya. Aa, biraz. Kişi başına düşen milli gelir de yüksek marketlerde bazı <gülüyor> şeylerde çok ucuz. Sen niye öyle şey yapıyorsun Nihat ya üstüne bir Mercedes almadın mı? Demedik mi sana Estonya soğuk olur diye. Artık cihaz geldi diye birdenbire güneş çıkınca ben hemen hemen ince çıktım. Ee, Pablo oh, yalnız sana öğrettim şu havaları ama Nihat'a öğretemedim ha. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne içersiniz Orlet? Eee... Servisinin Bağ... <gülüyor> yerel <gülüyor> öğretisinden birer tane. Hiç. Yoksa tarçın mı içersiniz? <gülme> zır zır zır zır zır zır tarçın söyleyeyim ben se. Ee, <gülme> tarçın mı? <gülme> Pardon bakar mısın? Bana bir kuşburnu söyle o zaman. <gülme> <gülme> kivili söyle kivili. Kivili. <gülme> kivili. Elmalı da söyleyebilirim istersen. <gülme> elmalı? Elmalı. İki eşkili latte söyle. bana eşkili latte söylüyorum sana. Nihat sen ne içersin? Ne yapıyorsun Nihat? İki eşkili latte, bir tane elmalı, bir tane de tarçın. Not yeah, obvious ya abi çok sivrisinek var. Size gelmiyor mu bu sivrisinekler? Bana bize... gibi sivrisinekler. Gelmiyor. Niye diye gelsin ya? abi sivrisinek? Şu havanın tadını çıkar. Bırak sivrisineği ya. Abi sivrisineği çıkaramıyorum ya. ya. Sivrisinekler. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Baksanıza size Vallahi... niye gel? Herhalde ben Türk'üm ya. Benim kanım bir değişik geldi. O yüzden sırf bana geliyorlar. Size gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var ya? Ne alakası var? Bizim memleketimizde herkes sinek kovucuyu üstüne sürer. Dışarıya öyle çıkar ya. Aa, keşke ben de alsaydım bir sinek kovucu ama. Nerede alacağım sinek kovucu? Şimdi burada bunun ...yorduğumuz yerde de hiç market falan yok. Bugün pazar zaten, eczaneler kapalıdır. Ee, nereden hocam? Pazarcası ya kadar hiçbir yerden... Pallo, ah, ah. Şey ya şimdi hata söyleymiş bir şey değil mi? Sevgili hayat, sevgili hayat. <gülüyor> Estonya'ya gelen herkes... çantasında muhakkak bu sinek kovuculardan bulundurur. Bak. Al bakalım. Aa, <gülüyor> litrelik. Sen, i̇kinizde de mi var? Evet. evet. Ya ben bir insanın... ...çantasında... Sinem komuylaştı gezdiğini hiç görmedim hayatımda. <gülüyor> eee bunlar Avrupa'da çok normal. Burada <gülüyor> çok normal. Gerçekten de bambaşka bir normallik boyutuna geçtik. Estonya'nın sivrisinekleriyle ilgili. Bu bölümde... turistik bir bilgi verdik. Yarın tabii, yazın giden adamın en büyük derdi olacak bu aslında. En büyük derdi olacaktı. Biraz çok şaşırdı bu bölümdeki Sen, bir derdi. Sen saçma var. yani niye o kadar şaşırır, Yani Her şeyi şaşırdılar. Bir abi. sorun varsa o sorunun çözümünün insanı şeyde bulunur. Ben... Wow. <gülüyor> günü. Ay ay ay ay. Radyo Sabahlar Devam ediyor. Sevgili sanat severler macera dolu bir pazartesi sabahında. Son dakikalarımız bunlar. Buyursunlar efendim. Neler oluyor dünyamızda? Hmm. Ve Bunun son maceralar. Neler bitiyor? Ee, güzel söyledin süpürge sapı olayı geçelim bunu başka nelerimiz var bakalım efendim haberlerimiz ee, evlenenler var evlenenler var 2023'te uzaya gideceğiz Kırkava <gülüyor> Kurumu'nun büyük hedefi e, Genel Başkan Yıldırım hedefimiz 2023'te uzayda olacağız demişler e, kendimiz üreteceğiz uzay gemimizi ondan sonra kendi yaptığımız uzay gemimizi %100 yerli uzay gemisi mi? Evet %100 uzay gemisi yerli Kafası, ee, kafası tayla <gülüyor> yerli uzay gemisi kafası Sitaïla. Ee, ondan sonra onunla çıkarız ki demişler çok güzel olur demişler. Yavaş yavaş çıkacak. Ya var. ya 2020'de bir de şey gibi. 2020'de varmış mı olacağız? Belki şu anda roketlendi. Yok yok yavaş roket. Yavaş yavaş. El yapımı ya bu uzay gemimiz el yapımı. Tamamen LM'i göz nuru. Altınla Hayır şey mi geliyor. 2023 çok uzak lan daha zaten 9 sene var. Rahat rahat biz. Ferhat ben sana söyleyeyim. ...en fazla iki yıl sürer... ...iki yılda üstüne koy... ...dört yılda biz bitiririz falan diye düşünerek... ...onun rahatlığıyla mı şey yapıyorlar. Uzaya gideriz diye düşünüyorlar. Biz noktayla bir noktaya takıldığımızdan da devamını dinleyemedik. Evet. Hayır. Hayır, ben Dinleyicilerimiz de aynı noktadır. Yani. Hangi noktada? 2023'e 2023 e 9 sene kalması. kalması. senin <gülüyor> matematiği de 9 yıl okumanla ilgili bir şey olur. <gülüyor> ya da 2 sene, işte sene önce yaşıyorsun <gülüyor> ama şu anda biz senin bedenini görüyoruz. <gülüyor> evet yani, ya. O da bir değişik ben bir şey yani. Bence nasıl 9 sene kalır ya? Ben ona inanmak istiyorum. Ben, hayır. Ama ben şu an yani, valla kafamda 2014'te yaşıyorum yani. İşte öyleyse çok güzel. Ama <gülüyor> ilk Ege'nin söylediğiyse o çok vayım canım o öyle yani, bir şey olabilir mi arkadaş yani sizde iki tane toplamı çıkarmadı sıkıntı ben nedense 2014 diye Hakut neden olduğunu da söyleyeyim mi size söyleme bence yok yani söyletme gakaman onun açılış tarihi mi aklında kaldı yok ya o da olabilir de kredi kartı 2023 mü diyorsunuz yok, 2014, 2014 diye konuşmamış mıydım <gülüyor> <gülüyor> kredi kartı yüzünden. Kredi kartının son i̇şte hiç, kullanma tarihi söylemeseydim bunu keşke ya. Keşke sebebini yani... kendine saklasaydım. Hayır, Hayır ama nasıl biliyorsun? Şey tarih 2014, son kullanma tarihi 2014. Sanki ben sanki ben 2014'müşüm gibi, 2014'deymişim gibi cisine öyle bir hissiyat demek ki. Neyse söylemedim söylemedim. şeyde vardır ya. bir şey ya. <gülüyor> Bence söylemedim. Ben söylemedim ya. Yani bu... söyleyen gitti. Söyleyen gitti. Hadi bakalım söyleyen gitti. Yeterli. Yeterli. <gülüyor> Kozbi ailesi yeniden uyarlanıyor. Televizyonlarımızda çok Aa, güzel. Yerli. Evet yerli. Kim babayı Kozbi, Bil Kozmeyi kim oynayacak bana söyle. Bil Kozbi yok galiba. Kenan kabul etmiyorum. Canımın ha, içi. Türkler mi yapıyor? <gülüyor> Türkler yapıyor evet. Türkler Kozbi ailesi yapıyorlar. <gülüyor> Türkler mi yapıyor? Amerikalılar tekrar Kozbi'ye. Şey Ayrıca bizim Türkler. televizyonlarımızda Kozbi Show günümüze uyarlanacak. Hangi kanalda olduğunu dur, söyleyeceğim dur. ben sana. Bir dakika. Şey, Bulamadım yaka. onu henüz. Bil Kozmeyi kim oynuyor? Star Star'da oynayacak. oynayacak. Ee, kadın oynuyor. Bayan Kozbi. Bayan, Bayan Huxbub. Bay ve Bayan Huxbub. Perran Kutman ve Levent Ökten. Aa çok güzel. Aa, Perran çok Kutban oynayacak. Perran Kutban'ı çünkü. Uzun zamandır. Canımın içi. Kozbi ee, ailesinden günümüze uyarlanıyor demiş ama keşke Sefa oynasaydı. Canım ama benim. dizinin ismi değişirdi o zaman. <gülüyor> Canım benim. <gülüyor> Sefa şeyde oynuyor ya. Oynuyor mu hala Sefa? Çocuklar duymasın da mı? Çocuklar e. duymasın da oynuyordur. Oynuyordur bilmiyorum, değil mi? Bilmiyorum, bilmiyorum. Oynuyordur herhalde. Oynamaması için bir sebep söyleyeyim bana. Hala canım benim diye biliyor yani. Herkesin Besta Çe'de oynadığını inanıyorsunuz, i̇nanıyorsunuz da, da. Sefa'nın çocuklar duymasın da oynamasına mı inanmıyorsunuz? Doğru. Derler adama. Ee, bugün bugün başlıyor Kozbe, Yerli Kozbi ailesi diye. Ha ilk bölümü ee, de bugün. İlk bölümü de bir bugün olacak. Bir bakalım o zaman. Bir bakalım. Soyadları da. ne acaba? Ee, şöyle söyleyeyim. Yani çünkü orada bir Cosby'lerden hepimizin aklında kalan tek bir şey var. Buyurun Huxable Mahalli kendisi diye telefon açma. O da küçük. E, Teo'nun açtığı e, şeydi. Esprisiyle. Bence de. Teo olabilir şimdi. Gene Teo Mansa bir Teo'yu bir tanesi. gör zaten. Teo'yu. Oo, oy. Küçük, İbo, küçük İbo kadar olmuş mu ne Teo? Yaş, Koca yaş, adam olmuş yaş, Yaşlı kurt. Öyle söyleyeyim sana. Teo bey saçlı sakal var. Yaşlı kurt. Ben o bir Teo'nun büyümesini kaldıramadım. Bir de küçük İbo'nun. Neyse iki, ki sen kaldıramıyorsun diye küçük İbo sabit kaldı da Teo büyüdü. Nasıl Bayağı. sabit kaldı ya? ya. Vallahi, sabit kal Olur mu sabit kaldı Bölçüler ya? Ölçüler sabit kaldı da genel olarak büyüdü. Bir yaşlanma söz konusu. Ya, bir de küçük Onur vardı. Onu ben, onu da, bak onu da merak ediyoruz. Ne vardı? Küçük Onur. <gülüyor> <gülüyor> Azuma bir şey karşıt üstünde. Evet, 30 dakikalık sürelerle ekranda olacakmış. Bakalım bir enteresan budur. Tamam tamam. Her Ot gün müymüş? Her gün müştü? Her gün her gün bu. Alabilemiyim. O her yaptı. gün her gün. Şey öncesi, e haber öncesi. Haber öncesi her gün diye öyle bir şeyleri var. Aa bakalım inşallah başarılı olur da kısa süreli dizilerle tutuyormuş diyerek şey yaparlar değil mi? Yeni bir kulver açıyorlar. Herkes o kadar zaman. mutsuz ki bu Antalya televizyon ödülleri diye bir şey var ya. Evet Hı -hı. ya onda herkes bir. Onu izledim ben. Ha nasıldı? Çok yaban diyor herkes. Çok yavandı. Hmm. Bütün ödülleri yanlış olmuş, verdiler gibi. Kimlere geldikalı. verdiler? Vallahi Leyla ile Mecnun tek ödül aldı. Ne ödülü? Sener ödülü. Evet. Ondan ee, sonra hemen hemen bütün ödülleri şey aldı. Yalan Dünya. Yalan Dünya almış. Ee, Be Ç'ye verdiler. Bir iki tane de. Bir iki tane de. Erdal Beşikçoğlu'yu oluyordu. aldı falan filan. Ama orada herkesin söylediği şey. Ee, çok uzun, çok uzun, çok uzun. Herkes bu kadar dertliyken nasıl oluyor da hala çok uzun oluyor... Onu da anlamıyorum. Bir, biri kırıyor galiba. Biri kısa dizi kırıcı diye gizli bir tane var yani. E, o içlerinden bir kişi galiba. O kırdığı için ölüp yapılamıyor kısa dizi. Bakalım yani. O yüzden bu canımın içi... Umarız ki. Umarız umarız, ki umarız, azaz, olur. Sık sık. Perran Kutmalı da özleyenler yıllar sonra tekrar ekran karşısında görecekler. Bu arada ben hatırlıyorum üniversite öğrencisiyken biz Şehnaz Tango'yu seyrediyorduk. Şehnaz Tango. Koca koca sakallı adamlar olarak seyrediyorduk. Çok da komikti o şeyle beraber. E, Erdal, Erdal Özgyarçılar'la beraber. beraber. Ee, yani ben evlenmeden önce baya Türk dizisi izliyormuşum. Her şeyi Deli Yüreği'yi de izlediğimi hatırlıyorum. İkinci Bahar'ı da izliyorduk. İnternetsiz dönemler olduğu için onlar büyük ihtimal ee, tabii, <gülüyor> tabii, tabii. Onlar. Şimdi, <gülüyor> televizyonlu dönemler internetsiz dönemler sebep sonuç ilişkisini doğru Çocuklar bugün 23 Nisan ama lütfen çocuklarımızın bir zihnini internet öncesi diye şey yapmayın. Çocuklar internet... Ama demin de küçük kardeşlerimiz televizyonun zararlarından <gülüyor> ve faydalarından evet. bahsediyorlardı. Yani evet. o yüzden son derece farklılar. Küçük kardeşlerimiz var. hala burada mı? Ben onlarla bir çift lafım var. Bir konuşacağım ya. O köşem kenarı bir konuşacağım ya. Bir hayat hakkında bütün bildiklerimi sizden öğrendim diye teşekkür ellerine mi öpeceksin vallahi yani sağ olsunlar var olsunlar ya biz bunca yıldır bunu öğrenemedik bu çocuklar gençecik yaşlarında pırıl pırıl bir şekilde bunları hallettiler Hayat hakkında başka dersler istiyorsanız 28 Nisan'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde bekliyorum sizi Hı. Ya biz de, biz de sahneye çıkacağız mı sahneye çıkarsana yani, Şahsi şov abi adam şahsi şov. Abi hep, hep şahsi şov, şov hep şahsi şov. Bunlar da benim arkadaşlarım niye çıkarayım benim yani bir hayalim vardır bak kaç aydır iki seferdir bundan e, iki ay önce şeyde. Neydi? CSM'de gösterimi hı. yaptım. Hı hı. Hayalim bu gösteriden sonra çıkıp elimde gitarımla Tunus Caddesi'nde yürüyerek Gagamanşehir'e girmek, keyifli bir gösteriydi diyerek böyle ee, bara geçmekte. Ha. Olmadı, Şubat'a yetiştiremedik. Ondan sonra Mart ayındaki gösterimi yaparken gene CSM'den çıkıp elimde gitarımla Tunus'tan geçip keyifli bir gösteriydi diyerek stüdyoya girmek istiyordum. Gene yetişmedi. Nisan ayına geldik. CSM'de cumartesi günü konser gösteriden çıktıktan sonra elimde gitarımla Tunus Caddesi'nde ilerleyip bu cumartesi günü keyifli bir gösterici diye mekana girecek miyim yoksa oradan tantuni yiyip eve mi devam edeceğim? Bakayım. Maalesef Aa. tantuni de yiyemeyeceksin öyle söyleyeyim. Tantuni yani, yiyemeyeceksiniz ya. Tantuni tantuni hayalin senin bir hayal kurmanı istemiyorum Ege. Benim hayallerim hakikaten başkalarına patlıyor çünkü galiba. Bu arada son dakika gelişmesini hemen verin. Dükkanımız açılmış mı? Açılmamış. Üçümüz de buradayken dükkanımız Yok. mı açılmış? Yok başkandan haber var. Hı hı. Başkan e, derken. Erdal başkandan haber var. Kozbi'yi biz yapıyoruz diyor. Vallahi bilmiyorum yani. Hadi ya. Vallahi billahi. Nasıl? Ve küçük Teo'yu da ben oynayacakmışım. Hey yavrum bey yıllardır <gülüyor> beklediğim Vallahi hiç anlaşılmadı Fahri. Yani ben anladım ama dinleyicilerimizin anlaması için biraz ayrıntı verir misin? Erdal, er, er, Erd Erdal, Erdal Başkan, Beşikçoğlu, Beşikçoğlu Kozbi'yi biz yapıyoruz diyor. Mesaj geldi. Yani Kozbi diyor en güzel diyor bizde yenir diyor. Yani o, o şekil diyor. Ee, demek ki benim de rolümün garantisi Aynı var. Şirkete. Aynı yapım şirketi. Aynı yapım şirketi. Demek ki o zaman. E... Sen Teo'dan. Teo değil de bir Teo şekilde. Bir şekilde girmemler. hiç sonradan haberim oluyor. Bana hep sonradan haber veriyorlar. Ben bir yıldır Nadast'ayım diyorum ya. Bir yıldır hiçbir dizide rol almadım. Faiz senin şu anda... Beni bunu, benim bu mi? çığlığımı duymayan... E, Bakın... Yedişatı kıracak hareketi ben sana söylüyorum. Boş boş bağıracağına. Şu güzel bir, bir taklitin bize bir yapsın da yeri gelmişken. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler taklit öncesi Fahir'in ağzını çemşürtmesi için <gülüyor> bir, bir süre gerekiyor. Onu yani e, müzikle değerlendireceğiz. <gülüyor> bir şey soracaktım ya. sor sor. sor. Kar, karısının adı neydi? Onun... Vilma değildi onu biliyorum Dorat. Ee, ya şey Rudi ile Rudy şey Teo'yu teo çağırsın. Üst kattan. Teo, teo. oyuncak Ama hayır, şimdi yapma heyecanını kaçırır. Rudi Teo'nun kaçırmış. Teo oyuncağı. Ha Teo'nun oyuncağı teo küçüktü ya. Ne to yoktur. Teo, bıyıkları vardı be Teo'nun. Rudi yoktu. Evet. Rudy sonradan mı geldi? Rudy Yo sonradan. hayır sen dediğin başka. Dünyaya sen, sonradan geldi. Torunu söylüyorsun. Torun mu? Aha. Şurada 40 yıl ne başı ya, bir tane Bilkoz bir, bir taklidi yapacağım. Liza, Loe'ye ya bir 30 sonra şey yok. Hayır canım Yo, Rudy en <gülüyor> 9.59 yaptınız. En küçük çocuğunun adı Rudy değil miydi Bilkoz evet. binin? Rudy Rudy Rudy Etama, Rudy Rudy. ile Theo arasında yaş farkı var. Hatta Rudy... İsteyerek mi yaptınız ne oldu falan filan diye Bir bölümde sırf onu yok bu ha Falan diye böyle laflar olmuştu O bölümü iyi ki <gülüyor> Evet, Hadi yap ne, ne Hazırlandın yap mı faiz sen şey hazırlan yani. diye biraz boş şey yaptık Yapmıştım Susuyoruz Yapmıştım ama yani siz orada bir ağzına bir parmak Sadece te tevde yani Zor artık şu anda bitti Yani Çünkü ben bir sinirlendim o Zaten süre kalmadı tamam. O zaman o... Bilkoz telefonla konuşmasını yap Madem alo dedin Alo mu dedin, Teo mu dedin? Teo teo dedin, teo mu dedin, dedin alo dedin dedi ya, iyice bizdi. Hadi yap şunu ya. Ha, hadi hadi, hadi, kapat tamam. Kapat. Ondan sonra da ben niye dizide oynamıyorum? Oynatmazlardır. Abi adama. nasıl şey yapmazlar? Sen kendini nasıl zaman gösteriyorsun? Ben gideceğim şey yazılacağım ya, valla gideceğim yazılacağım ya. Muhteşem müziğine yazıl. Hadi, hadi. al, diye konuş. <gülüyor> muhteşem müziğine Gideceğim yazılacağım. Bugün şey gidiyorum zaten. Gideceğim, gideceğim. ben de oyuncu olacağım orada. Sanat atölyesine gideceğim ben... Ben ne Alın etim kemiğim sizin olsun. Sanat için her şey yaparım arkadaş. Oyunculuk benim için bir yaşam felsefesi. Valla bu konuşmayı yaparsan seni kontenjandan alırlar Fahim. Kesin ya kesin garanti. Kontenjandan alırlar ya. Sbs'lere girdin mi? Ondan sonra gelsin diziler. Sbs, Sts onlara girdin mi? Hepsiniz Sbs. Modern Sabahlar. KPSS. On arasında sizinle birlikte olacak sevgili dinleyiciler. 23 Nisan'ı bir kez daha kutluyoruz. Hoşçakalın.